Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün acil olan işlerimizi konuşacağız. Kimi önce para der, kimi önce kavga. Kimi önce emek der, kimi önce sermaye. Kimi önce iş der, kimi önce tahsil. Kimi önce araba der, kimi önce petrol Kimi önce ekonomi der. Kimi de hayır, önce demokrasi. Kimi önce seçim der, kimi önce geçim. Kimi önce avans der, kimi önce can. Kimi önce canan vesaire. Herkesin bir önceliği var hayatta. Peki bizim önceliklerimiz ne kadar Allah indinde önemli? Bugün Sizlerle bunları paylaşacağız. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki, her birimizin bitmek ve tükenmek bilmeyen işleri var bu dünyada. Öyle ya, kimimiz evladımızı okutmaya, kimimiz hastalıklarla mücadeleye, kimi evlenmeye, kimi evlenip de başına türlü iş geldikten sonra boşanmaya, kimisi iş bulmaya, herkesin ama herkesin bir işi gücü var bitmek, tükenmek bilmiyor. Mezarlara bakıyoruz. Mezar taşlarında isimler, bazen memleketleri, ölüm doğum tarihleri yazıyor. Bir de yazılı olmayanları şöyle bir düşünsek. Kimlerin hangi yarım kalmış işleri olmuştu dünyada oysa? Kimler neler bıraktı gerilerde oysa? Peki gelin şimdi biraz düşünelim. Acil olanlar nelerdi? Biz hangi acil olmayan önemsiz konuları gündeme getirdik? Kaybettiklerimiz neler oldu? Yeni yeni kazanç diye gördüğümüz kayıplar neler oldu? Bugün edep maalesef kaybettiğimiz önem görmeyen maddeler arasında. Bugün küçücük bir yavru babasına feryadı basıyor. Sokak ortasında hayal, perde, ahlak, bunu nereye koyacağız? Halbuki ümmet böyle başlamamıştı dünyada. Bir örnek verelim. Ömer Hattab radiyallahu anh'ın oğlu Abdullah anlatıyor ki, Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yerlerde ashabıyla beraber oturuyorlardı. Efendimiz aleyhisselam buyurdu ki, Size bir sorayım cevap verin. Oradakiler de buyur ya Resulallah dediler hep bir ağızdan. Soru şöyleydi. Şimdi bana bir Müslümanı şu tabiattan bir ağaca benzetin. Sizce bir Müslüman hangi ağaca benzer diye sordu. Yani mümin şu ağaca benziyor, buna benziyor diyecekler. Benzetin bakalım hangisine benzetiyorsunuz bir mümini? Oradakiler bir şeyler söylemişler. Onu kabul etmemiş, hayır onu kabul etmemiş, o değil diye buyurmuş. Nihayet... Hurma ağacına benziyor demiş. Kökü sağlam, gölgesi güçlü, tavanı yüksek. İşte Müslüman böyledir. Mü'min göklere doğru büyük bir adamdır. Gölgesinde hayır fazla olur. Kökleri sağlam olur. Mü'min sallanmaz. İşte hurma ağacına benziyor demiş. Oradaki sahabe efendilerimiz diyor. Abdullah doğru cevap veremediler. Neyse diyor, o meclisten herkes evine doğru dağıldı. Ben dedim ki baba, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o soruyu sordu ya, İnan ben hurma diyecektim yani onu biliyordum, tahmin etmiştim dedi. Babası dedi ki ona, ebe yavrum, deseydin ya, ben biliyorum diye söyleseydin, benim de göğsüm kabarsaydı. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sorusuna, Bak kim cevap verdi deseydim. Peki bu soruya Abdullah radıyallahu anh ne cevap verdi? Baba dedi. Ben onu nasıl söylerdim? Sen oradaydın. Ben senin yanında sen varken nasıl konuşabilirdim? Saygıya bakar mısınız? Şimdi edepten bahsediyoruz ya kaybettiğimiz değerler. Acil, Öğrenmemiz, hayata koymamız Gerekenlerden, maalesef Kaybettiklerimizden bir tanesi Demiştik. Nereden Nerelere geldik? Sokağın ortasında babasını Arkadaşıymış gibi azarlayan Dalga geçen Alay malzemesi eden Evlatlarımız var Böyle başladı işte Dünyada iyilikler bu insanların Elinde oldu Şuranın, buranın fetih olması da yine bu insanların o çocukların büyüdüğü zaman yaptığı işlerdi. Biz şimdi o kadar zor bir zamanda yaşıyoruz ki. Sen oradaydın baba. Sen oradayken ben nasıl konuşabilirdim? Kardeşlerim. Allahu Teala en güzel kıvamda yaratmış bizi. Meleklerin ihtiram secdesine vardırılmış ve ebedi hayata erdirilmiş olan biz insanların şu yeryüzünde, şu imtihan hayatındaki esas görevimiz Allah'a iman etmek ve ibadet etmektir. Bir başka anlatımla şöyle denilebilir, Rabbimizin emirleri ve yasaklarına ittiba edeceğiz, hayatımızı İslamlaştıracağız. Bugün maalesef hayatımızın ilk sıralarında İslam gelmiyor. O, bu, şu, ne der? Adet ve geleneklerim, mahallemdeki insanların düşünceleri, hanımımın, kocamın arzu ve istekleri, partimin, gazetemin veya memleketimin şusu, busu. İslam çok gerilerde kaldı. Aklımıza bile gelmiyor. En güzel kıvamda yaratıldık oysa. Bugün şöyle bir siyer okuduğunuz zaman anlıyorsunuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ondan önce gelen bütün peygamberler niçin gelmişler? Hayatı, İslamlaştırma vazifesini yerine getirmek için, bildirmek için, öğretmek için gelmişler. Allah katında tek hak din olan bu dini tebliğ etmişler ve insan hayatının İslam'ın etrafında şekillenmesi için o kadar mücadele etmişler ki ve aynı zamanda bunu halleriyle de göstermişler, bizzat yaşamışlar. Şunu çok iyi bilmemiz lazım, ferdi olarak veya ailemiz olarak veya ahlaki olarak ne derseniz deyin, hayatımızda biz, Acil işimiz olarak İslam'ı ölçü almadıkça, önceliği dinimize vermedikçe İslam yaşanmaz hale gelir. Ne derseniz deyin, bana göre şöyleydi, 2020'ye geldik, bu devirde şöyle olur muydu? Ne derseniz deyin, kalbinizde eğer birinci sırada bu yoksa sizin için büyük bir tehlikeyi barındırır hayatınız. Eğer ilk sırada çocuğunuz, hanımınız, anneniz, babanız, partiniz, ırkınız, izminiz her neyse varsa ve İslam ilk sırada yer almıyorsa, siz Hz. Ömer radıyallahu anın sözüne müstahak olursunuz, Allah korusun. Ne diyordu? İslam'ı kendine benzetmek değil, kendini İslam'ı adapte etmek gerekir Müslüman için. Benim anlayışıma göre, benim istediğim şekilde bir İslam, hayatıma adapte edebileceğim kadar İslam değil, İslam'ın öngördüğü şekilde yapabileceğim bir hayat. Tarz bu olmalıydı olsa. Ama böyle değil. İslam bir bütün arkadaşlar. Onu yaşayabilmek için, bir kısmından alamıyoruz. Bütününe talip olmak gerekiyor. Hayatımızın belli dönemlerinde İslam'ı yaşamak, şu işler acildir Ramazan'da. Evet, şu kadar dakikamız kaldı deyip de, Ramazan ayının içinde kurgulanmış bir İslam yoktur Allah'ın indinde. Faiz, hemen akla geldiğinde, estağfurullah çekilecek bir terimdir oysa. Ama bugün, zinadan, Hırsızlıktan, içkiden korkan milyonlarca Müslümanın faize bulanmış ekmekleri maalesef ellerinde. Oysa İslam bir bütündü. Onu yaşayabilmek, onu tam olarak kavrayabilmek için bütününe talip olmak lazımdı. Bugün hepimizin düşünmesi lazım. Benim bir listem olmalı. Aciliyet listem. Elbette hanımların ayrı. Erkeklerin ayrı bir listesi olabilir. Bir hasta vardır veya hasta yakını vardır. Onun listesi acil yapması gereken işleri farklı olabilir. Zulüm altında inleyen ve bugün acaba açlıktan evladı ölecek mi? Bu Müslüman'ın da aciliyet listesi benimkinden farklı olabilir. Vakıf sahipleri sizin işleriniz ve aciliyet listeniz ayrı olabilir. Hepimizin kendince işleri, acil işleri farklı olabilir. Ama hepimizin, her insan için, kadını ile erkeği ile en acil şeyimiz unutulmamalı. O da bizim imanımızdır, iman. İman, ibadetlerin tamamından da daha önemlidir. İlk sırada yer alması gerekendir. Siz sayısız defa ibadet edin. Ama itikadınızda Allah her şeyi yaratamaz ki veya Allah benim evleneceğim kimseyi bilemez ki ya da kader diye bir şey yoktur. Her şeye ben karar veririm dünyada diyen bir anlayışa sahipseniz, kıldığınız namazların, tuttuğunuz oruçların faydası nedir ki? La ilahe illallah, subhanallah, velhamdülillah dediniz veya bunun dışında nefes almadan trilyon kere zikirle meşgul oldunuz. Sabah akşam, hatta dilinizde tükürük kalmayacak derecede. Ama Allahu Teala'nın eşsiz olduğu hala aklınızda bir muamma. Allah Celle Celaluhu şunu yaratabilir mi? Bu kadar gücü var mıdır? Bu muallaktasınız ve hayattan ümitsiz bir şekilde devam ediyorsunuz yaşantınızı. O trilyon kere zikirlerinizin de bir kez daha gözden geçirilmesi lazım. Kardeşlerim, bugün Dilimizden çıkan ama kalbimize indiremediğimiz şeyler var. Öyle bir düşman bizimle oynuyor ki ve maalesef o kadar onun karşısında silahlarımızı almadan aval aval bakıyoruz ki bir yerden bir şeyler enjekte ediyor bizi. Bizi güzel güzel uyutuyor. Günde yüz bin defa zikrediyorsun. Şu haramdan kaçıyorum, şunu şunu yapıyorum diyorsun. Ama bakıyoruz, bir şeyler yanlış gidiyor. Her yerde camiler var şimdi. Neredeyse her binanın altında bir Kur'an kursu var veya medrese var. Bu kadar güzel gelişmeler varken, neden hala daha kötüye doğru gidiyoruz? Neden acaba namaz hayatımızın, tam ortasında yer almıyor. Neden acaba Allah'ın farzlarına bu kadar az riayet ediliyor? Allah'ın Celle Celaluhu yasakladığı, emrettiği, nehyettiği şeyler bizi korkutmuyor. Bunu bugün çok iyi düşünmeliyiz. Acil işlerimizi konuşurken bunu bir kenarda bırakamayız. Bunu hiç sordunuz mu kendinize? Biz nerede yanlış yapıyoruz? Sohbetler var. Hoca efendilerimiz Allah razı olsun. Sohbetlerine devam ediyorlar. Allahu Teala sağlık sıhhat buyursun hepsine. Amin. Kur'an kursları, medreseler, hafız yetiştiriyoruz ki bunlar ol olacak şeyler. Allah başarılar versin, muvaffakiyetler versin. Amin. Ama bir yerlerde bir yanlış var. Önem sıralamasında. Hani o aciliyet listemiz var ya, biz bir şeyleri ıskalamışız. Atlayarak devam etmişiz. Bugün şunu çok iyi düşünmemiz lazım. Rabbimiz Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'inde buyurduğu üzere, mutlaka duymuşsunuzdur. Yazık olsun o namaz kılanlara buyuruyor Kur'an'da. Belki de 14 asır önce, bu ayeti, Düşünen insanlar, o sahabe efendilerimiz çok iyi idrak edemediler. Çünkü onların ağızlarından çıkanlarla uyguladıkları birbiriyle aynıydı. Ama bizim ağzımızdan çıkanlarla, nüfus kağıdımızda yazanla, yaptığımız hareketlerle, kılık ve kıyafetlerle ahlakımız, tavırımız, hareketlerimiz maalesef doğru orantıda devam etmiyor. Belki de Allahu Teala şu yaşadığımız günler için buyurdu. Yazık olsun o namaz kılanlara diye. Namaz kılınıyor diyelim. Kılanlar için söylüyorum. Ortada evet namaz var şekil olarak. Lakin Allah'a teslimiyet konusunda büyük sorunlar var. İşte o yüzden edebimiz çok önemli kayıplarımızdan bir tanesi ama ondan da öne önemlisi. ibadetlerden de önemlisi ilk sırada iman, iman, iman arkadaşlar. Ya inanıyorsun ya da inanmıyorsun. Ama öyle zor ki buraya kadar gelmek güzel bundan sonrası. Peki inanıyorsun, inandığın halde neden şunu yapmıyorsun? Madem Allah'a inanıyorsun yasakladığını... Neden işliyorsun değil mi? Bugün çok özür dileyerek söylüyorum. At izi it izine karışmış durumda. Çöple saman birbiriyle muallak. Yeni yeni sözler çıkıyor insanların ağzından. İlimlerini bilmiyorsunuz. Nereden hangi kaynaktan neler topluyorlar. Hiç kimse bunu konuşmadan televizyonun karşısında veya YouTube'da videoları böyle arka arkaya tıklayarak bu insanlar izleniyor. Sonra kafalar karışmaya başlıyor ve mesaj oluyorlar. Lütfen bu konuda bir şey yapabilir misiniz? Arkadaşım imansız Allah'a inanmadığını söylüyor. Veya şu şu şu zamanında çarşaf giyerdi veya şu kadar sakalı vardı. Böyle böyle cemaatlere takılırdı onların ifadesiyle söylüyorum. Ama şu anda kendisi ateist. Bu ne kadar ağır bir şey, farkında mısınız? Bir insan her şeyini kaybedebilir. Ki zaman zaman bunu da yaşıyoruz, tecrübe ediyoruz. Her şeyimizi kaybedebiliriz, laf olsun diye söylemiyorum. Bugün hastalık en önemli sebep değil mi? Her şeyini kaybetmen için en önemli sebep. Bir trafik kazası, yok şu salgındı, şu virüstü, şu hastalıktı, İflas ediyorsunuz. Birçok sebep var, her şeyini kaybettin ama Allah korusun insan imanını kaybettikten sonra yaşamanın ne faydası var? Dünyanın sahibi sen olsan, anahtarını verseler, taposu senin üstüne olsa ne fayda? Bugün bizim imanımızı çalmak üzereler ve biz bu işin hala latife kısmındayız. İmanımız elden gidiyor arkadaşlar. Bugün biz kendi kendimizi şöyle rahatlatmak için, ne kadar çok camimiz var maşallah, dünyada bizim kadar cami açan bir topluluk yok, çok güzel. Köye gidiyorsun, köyde bile o ezanlara hasretiz. Yurt dışından bizi dinleyenler bunu daha iyi kabulleneceklerdir. Ah bir memleketimde olsam, şu ezan seslerini, camileri görsem, süslü süslü böyle modern, değil mi? Klimalı, ondan sonra ısıtmalı, halıları bilmem gıcır gıcır camiler. Allahü Teala sizce açtığımız camilere karşılık mı bize? İmtihanın sonuçlarını verecek, yargılayacak? Yoksa fert fert yaptığımız ile okuduğumuz, kıyafetimizle amelimiz, amelimizle imanımız, imanımızla ağzımızdan çıkanları mı karşı karşıya koyacak? Zamanında Endülüs diye bir yer vardı, bugünün İspanyası. O kadar geniş, o kadar uzun yıllar, o topraklarda Müslümanlar hüküm sürdü ki, o kadar kendimize güvendik ki, hiçbir zaman en Endülüs'te ezanlar dinmeyecek zannediyorduk. Eserlerden bunu öğreniyoruz. Bugün ben size söylesem, Allah korusun, İstanbul'da, Ankara'da ezanlar susuyor desem, ki canım sen de dersiniz, aynısını, Aynen Endülüs'te de söylemişler. Yok canım ya artık. Sonsuza kadar yani kıyamete kadar Müslümanlar burada. Ama şimdi lütfen bakın Endülüs ne halde? 6 milyondan fazla Müslüman öldürüldü. Sebebine baktığınız zaman şu bu. Ama dünya sevgisinin, kendi arasında Müslümanların birbiriyle uğraşmasının, sen üstünsün ben üstünüm diye bu göçebe kavgalarının sonrasında çok başlılıktan sonra bunlar neyin sonucu oldu? İşte Endülüs mahvoldu. Bugün biz imanımızı kaybetmek üzereyiz. Cemaatimiz dinimizin önüne geçti. Partimiz, siyasi sevdamız bizim dinimizin önüne geçti. Hatta şu ayet, bu ayet bana ağır geliyor diyen bazı hanım kardeşlerimiz için maalesef bunları duyuyoruz. Nisa suresinde şöyle aktarılıyor, ahzapta böyle ama ben şöyle diyorum diyen inanan kardeşlerimiz ortaya çıktı. Yine Kur'an'daki şu ayet, bu ayet bana göre şöyledir diyen abilerimiz ortaya çıktı. Biz dünyayı İstediğimiz gibi yaşamak Dinle ilgili birkaç tane mevzuyu Listemize almaya çalıştık sadece Kadir gecesinde Berat gecesinde Diğer özel gecelerde Kandil mesajları gönderdik Cuma'dan cumaya Çok güzel mesajlar 200-300 kişiye Tek tuşa dokunarak yolladık Ramazan geldi Orucumuzu tuttuk İftarda Ya Rabbi şu vakte kadar senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana sıyırdım dedik, orucumuzu açtık. Belli zamanlarda biz listemizi kontrol ettik, ama Allahu Teala hayatın tam göbeğine, orta yerine koydu İslamı. Evet, İslam böyle diyor ama bana göre lerle başlayan cümlelere. Müsaade yoktu oysa. Biz bugün bunlara önem vermiyoruz. Hayatımızın bu aciliyet listesinde İslam nerede onu düşünmüyoruz bile. Nasıl olsa bedavadan İslam geldi. Müslüman olarak doğduk bedava. Hiçbir ücret ödemedik. Sahabeler gibi savaşlara katıldığımız da yok. Açlıktan karnımıza taş bağladığımız zamanlarda olmadı. Bugünden bahsediyorum, Kur'an-ı Kerimleri topladık, şöyle odamızın belli köşelerine koyduk. Çünkü onun da baskıları değişikti. Bilmem ne baskısı, bilmem ne hangi boyu vardı. Çok kolay edindiğimiz için değer bilmedik. Şu hocanın, bu kişinin kitapları vardı, hemen alalım da koyalım dedik. Nasıl olsa okuruz bir ara. Çünkü her şey bizim için kolaydı. Ahırlarda, çok affedersiniz, binaların giderlerinin olduğu yerlerde... Mum ışığında, Kur'an okutmanın ve öğretmenin yasak olduğu zamanlarda, o daracık ve garip yerlerde hangi hoca efendiler yetişti? Biz onlardan değildik. O yüzden anlamıyoruz. Bedava bizim için. Herhangi bir emek, çaba sarf etmedik. Derler ya, kucağımızda bulduk birden. Bunca nimeti. Ama unuttuğumuz bir şey var. Bu nimet bir gün... Senin hesabın olacak. Lokantaya gittiğin zaman şundan istiyorum, bundan istiyorum dersin. Sana hayır demezler. Ama çıkışta bir fatura çıkarsana. Allah Allah, bunu yemesi güzel diye falan ama ne oldu? Bunun da bir külfeti var. Bir fatura çıkacak sana bana her birimize. Peki, bu aciliyet listesinde bizden öncekiler ne yapmış? Gelin biraz ona bakalım. Habeşistan'ı size hatırlatmak isterim. Habeşistan'a kafileler gidiyordu bildiğiniz gibi. Nereye? O Habeş Necaşisi'ne. Evvela bir hadiseyi hatırlayalım. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme vahiy gelmeye başlamıştı. Hatırlayın, yaklaşık beş sene gibi bir süre geçtikten sonra Mekkeli müşriklerin ilk Müslümanlara reva gördüğü o eziyetler, İşkenceler dayanılmaz bir hal aldı ya. İşte aradan biraz zaman geçti. Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam 15 kişilik bir grup kurdu. Daha güvenli bir yer olan o zaman adaletli olduğunu bildiği, duyduğu Habeşistan'a hicret etmelerine izin verdi. Oranın kralı da zaten efendim, oldukça tanınan, merhametli bir insan. Bir sene kadar sonra daha kalabalık bir kafile. Yine nereye? Habeşistan'a gitti. Şimdi durum buradan başlıyor. Tabi Mekkeliler çok rahatsız oldular. Bunu nasıl yaparlar? Onları öldürmeliyiz vesaire. Dur dedi ya aralarından bir tanesi. Habeş Necaşisi, Habeş kralı deyin neyse Necaşisi'nin ben baya yakın bir dostuyum dedi. Ben sizin adınıza giderim. Buradan giden o Müslümanlar o puta tapmayanlar, atalarınızın dininde olmayanlar var ya ben onları alırım merak etmeyin. Ha öyle mi? İşte sana bu kadar ödül vereceğiz falan. Onları geri almak için Habeş Necaşi'sine o elçiyi gönderdiler. Nihayet elçilerin şikayetlerini dinleyen Necaşi, Müslümanları da tabii dinlemek istedi. Onlara dinlerini sordu. Müslümanların sözcüsü Caferi Tayyar, İslam'ın, İlk Müslümanların hayatında meydana getirdiği değişikliklere işaret eden bir konuşma yaptı. Bugün aciliyet listesi oluşturuyoruz demiştik ya, işte tam yerine geldik. Bakın ne anlattı Caferi Tayyar radıyallahu an. İlk Müslümanların hayatında meydana gelen olaylar, yani hangi değişiklikler olmuş, şimdi onu anlatacak. Biz de ona inandık. Ey hükümdar, biz Cahiliyet üzere olan bir kabimdik, putlara tapardık, leş yerdik, fuhuş işlerdik, akrabalarımıza küserdik, komşuluk hakkı nedir bilmezdik. Dikkat edin, zayıf olan, güçlü olanın esiri olurdu. Biz bu durumdayken Allah içimizden birini peygamber olarak gönderdi. Nesebi, asaleti, doğruluk ve emaneti, şeref ve namusu, Hepimizce bilinir. Şimdi devam ediyor konuşmasına. Peki neye davet etti? Diyor ki, o bizi bir olan Allah'a, ibadete, kulluğa davet etti. Atalarımızın tapına geldikleri putları, ağaç ve taş parçalarını bir kenara bırakmamızı söyledi. Bize doğru söylemeyi, emanete, akrabalık bağına riayet etmeyi, komşularla güzel geçinmeyi, haramdan, kan dökmekten sakınmayı emretti. Fuhuştan, namuslu kadınlara dil uzatmaktan, iftira etmekten sakındırdı. Allah'a kulluk etmeyi, hiçbir suretle ona ortak koşmamayı emretti. Namaza, sadaka ve iyilik yapmaya, oruç tutmaya davet etti. Şimdi konumuzla ilgili olan kısım işte burasıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderdiği heyet, kendilerini almak isteyen o mü müşriklere karşı söz hakkı veren Necaşi'ye daha önceki hayatlarını ve artık o hayattan yeni bir hayata döndüklerinde, Müslüman olduklarında hayatlarındaki değişimi anlattı. Mevzu zannediyorum anlaşıldı. Zaten şimdi bunun üzerinde durmaya çalışacağız. Onların acil işlerine bakın. Allah'a Ortak koşmaktan, puta tapmaktan kurtuldular. Bugün Allah'a ortak koşmak, puta tapmak şekil olarak yok. Evet, putçuklar var. Ama ben Allah'a değil de buna tapıyorum diyenler az. Bunu şimdilik geçelim. İki, zayıf olanları eziyorduk, ondan tevbe ettik, döndük o yanlıştan. Zayıf olanları ezmiyoruz. Bugünün konular arasında değil mi? Cinayet işlemekten Allah bizi yasakladı, biz de ondan kurtulduk. Fuhuştan bizi yasakladı. Başkalarının namusuna dil uzatmaktan yasakladı. İftiradan uzaklaştırmaya çalıştık birbirimizi. Değişimi gördünüz mü? Farkındaysanız ağızlarından çıkan cümleler bugün maalesef bizim... Toplum olarak içinden çıkamadığımız kuyulara atan kötülüklerimiz, dertlerimiz, sorunlarımız. Fuhuş o kadar yaygın ki, hatta hiçbir yere gitmenize yere kalmıyor. Gözlerinizle fuhuş yapmanız için, Allah korusun, küçücük bir cep telefonu ve internet bağlantısı yetiyor. Hatta istediğiniz kadar kendinizi, Telefondan ve internetten uzak tutmaya çalışın. Evinizdeki haberleri izlerken bile reklamlarla yine aynı şeyleri alıyorsunuz. Sokağa çıktığınızda maalesef bundan yüz yıl önce görmeye alışık olmayan insanlar o sahneleri bugün on yaşında çocuklar sıradan görmeye başlıyor. Başkalarının namusuna dil uzatmak. Adiliyet listesine bakar mısınız? Ondan uzak kalmışlar. İftiradan uzak kalmaya çalışmışlar. Aile ve akrabalık bağlarına dikkat etmişler. Bizim bugün tam yapamadığımız gibi, tam ters istikamette gittiğimiz gibi. Akrabalık bağları onlar için ilk sıralarda yer alıyor. Emanete riayet etmek ilk başlarda yer alıyor muhtaç olanlara yardım etmek ilk sıralarda yer alıyor. Ve en önemlisi namaz, namaz, namaz. Şimdi demek ki bunlar İslam'ın öncelikli konuları. Nereye giderseniz gidin, birçok ayette de bunlarla karşı karşıya kalıyorsunuz. Biz iyi bir Müslüman olmak istiyorsak kadın veya erkek olalım, bu konularda hassas olacağız Elbette eksikliklerimiz var mı var. Bunları telafi etmeye çalışacağız. Ama biz bunları yapmadan başkasına hava atmaya, başkasına nasihat etmeye de kalkışmayacağız. Yanlışını söyleriz. Bunu yapma kardeşim yapmayalım deriz. Ama bunu söylerken başkalarının yanında onu küçük düşürecek şekilde ve ona hava atarmışçasına. Yani ben evliya olacak adamım veya kadınım. Bak sen de cehenneme gidiyorsun tarzında değil. Yapmayalım kardeşim. Ben de hatalarım olan işte insanlardan biriyim. Hepimizin hatası var. Sen de şunu yapma demeli insan bugün. Bu konularda çok hassas olmalıyız. Bugün size üzülerek söylemeliyim. Birçok dini müessese var. Kurum, kuruluş, vakıf, dernek, eğitim alanlarında çalışanlar. O kardeşlerimizle bazen davet üzere gidiyor, konuşuyoruz dilimiz döndüğünce. En buruk yerler, bu ziyaretlerimde, müdürle veya o hoca efendiyle görüştüğüm an oluyor, nereye davet edildiysem. Çocuklarla, gençlerle muhabbet ediyoruz, yarım saatte, 40 dakika. Sonra, hadi bir çay içelim mi? Tabii, kapılar kapanıyor ve karşı karşıya kaldığımız zaman, Esas burukluk o zaman başlıyor. İlk sorum şu oluyor, nasılsınız hocam, iyi misiniz? Müdür bey, nasıl keyifler? Ha iyi bu. Konuyu bilerek şuraya getiriyorum. Yavrularımızın durumu nasıl? Ahlaki açıdan. Ve en kritik soru. Hocam namaz ne durumda namaz? İşte size geldik itirafa. Yüzdesini bilemem ama üzüleceğiniz bir miktarını aklınızdan geçirin. Kur'an'ın okunduğu hafız yetiştirdiğimiz yarın camide veya gasılhanede hayatın bir köşesinde ihtiyacımız olacak olan gençler yarının büyükleri bugünün gençleri namaz kılmıyor ve bu rakam gittikçe artıyor. Bir yerlerde yanlış var dediğimiz bu kısım işte. Hayatımızın acil kısmı hafızlık olmamalıydı. Hayatımızın en acil kısmı acaba namazımızı kılarken şöyle parmaklarımız yarım santim mi birbirine değdirmelidik yoksa ayak parmaklarımız e, 30 derecelik bir açıyla mı durmalıydı? Dan önce namazı hayatımızın baş köşesine oturtmalıydık. Ayrıntılara dalmadan önce. Anlatabiliyor muyum? Namaz kılmayan bir insana yanına gelip Tevcud namazını kıldın mı? Akşam şunu kıldın mı? Sabah şunu kıldın mı? Kuşluğu kıldın mı? Ondan sonra bunu kıldın mı? Şunun için bu namazı kıldım 12 rekat şu var, 25 rekat bu kılınacak 14 rekat bu var, şu var derseniz Siz kendi kendinizi kandırırsınız Ben tebliğ ettim vallahi. Ne Neyi tebliğ ettin? Nafile ibadetlerden bahsettim Çok güzel Cuma günde bir mesaj gönderdim namazla ilgili Bu mu? Kardeşim adam namaz kılmıyor, o kadın namaz kılmıyor. Evela namazın farziyetiyle ilgili bir şey yapman lazım. Bir davet yap. Zamanım yok. Kardeşim en azından farzlarla başla. Bak ölüp gideceğiz hepimiz. Rabbimizin huzuruna. Her gün binlerce, on binlerce kişi gidiyor. Hem nasıl bir yemek davetine icabet ettik. Yemek bize getirildiği zaman, bir çay ikram edildiği zaman elinize sağlık, teşekkür ediyoruz diyoruz. Yani Rabbimiz Celle Celaluhu secde etmemiz kadar buna layık değil mi haşa bize onca nimet vermiş. Hem bize emretmiş, hadi emretmeseydi bile ya bir teşekkürü hak etmiyor mu haşa sümme haşa diye buna benzer kelimelerle anlatmak lazım. Ama öyle şeyler anlatılıyor ki, ...o namazdan sonra şu namazı kılacaksın... ...ondan sonra bunu yapacaksın... ...bundan sonra onu yapacaksın... ...sabah kalktıktan sonra iki saat bunu yapacaksın... ...bir saat şunu yapacaksın... ...on gün, on beş gün devam ediyor sonra... ...hiç yap yapmamak daha iyi diyor. Yani bizim için... ...önceliklerimiz, o aciliyetimizi... ...kendimiz belirleyemeyiz. Bizim acil işlerimiz var arkadaşlar. Ve her şeyin cevabını da İslam'ın içinde kolaylıkla bulabilirsiniz İslam'ın dışında hiçbir iyilik İslam'ın içinde de hiçbir kötülük göremezsiniz çünkü İslam bilimi de destekler tıp içerisindedir fen içerisindedir meteoroloji içerisindedir bilime fenle insanların özgürlüğüne Bugün maalesef dillerde kalan adalete, hukuk, şu, bu, bunların hepsi zaten İslam'ın içinde. Kardeşlerim, şimdi konuyu biraz toparlamak için söylemek istiyorum. Öyle bir dinin mensuplarısınız ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı çağda kadınlar üçüncü, dördüncü sırada bile yer almıyordu. Değer verilmesi gerekenler listesinde, o aciliyet listesinde. Kadınlar zaten... İkinci sınıf insandı. Hatta onun örneğini biliyorsunuz. Bir kız çocuğunun doğumu utanç olarak kabul ediliyordu. Baba bir kız çocuğu eline verildiği zaman müjdemi isterim diyemiyordu belki de. Utanıyordu. İnsan içine çıkamıyordu. Böyle saçma sapan bir inanış vardı. Ama ne oldu? Kur'an-ı Kerim geldi. Kur'an-ı Kerim nasıl anlatıyor biliyor musunuz bu durumu? Nahıl Suresinde Geçer Evel Bir Okuyalım Aralarından Birine Bir Kızı Olduğu Müjdelendiği Zaman içi Öfkeyle Dolarak Yüzü Kapkara Kesilir Kendisine Verilen Müjdenin Kötülüğünden Dolayı Halkından Gizlenir Şimdi Ne Yapsın Onu? Utana Utana Tutsun Mu? Yoksa Toprağa mı Gömsün? Bak Ne Kötü Hüküm Veriyorlar Allah Celle Celaluhu'nun Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz peki ne yaptı? Kız çocukları aleyhine davranışların o yaygın olduğu dönemde insanları eğitebilmek için çocuklara mal bağışlanmasında adil davranılmamasını zulüm olarak değerlendirdi. Erkek çocukların üstün tutulup kızların aşağılandığı o zamanda öyle bir kültür var. Bunu tam tersine çevirdi. Ve kadınla ilgili kalıplaşmış tutumları ortadan kaldırmayı amaç edindi. Öncelikle kız çocuğuna karşı kötü duygular beslenmesini men etti. Kızına Fatıma radiyallahu anh annemize her gelişinde ayağa kalkardı. Ve... Bununla ilgili yani cahilliyet adetleriyle alakalı hanımlarla ilgili konularda Kız çocuklarıyla ilgili konularda Çok sert tutumları olmuştur Kendisi çok fazla sinirlenmemiştir Zaten kendi alacakları hakkı için hiç sinirlenmemiş Ama Allah rızasının olduğu ve adaletsizliğin olduğu yerlerde çok sinirlenmiş İşte o zamanlardan bir tanesi bu adaletsizlikmiş İşte İslam'ın bizim ön plana almamız gerektiren, acil sıralamaya koymamız gereken bir maddeydi. Bizim bugün en acil işimiz imanımızı muhafaza etmeye çalışmamız, namusumuzu, ahlakımızı kaybetmememiz, edep kurallarına hakim olmamız... Bu hiçbir şekilde bizim daha sonra yaparız daha sonraya diye iteleyeceğimiz kavramlar değildir. Bugün sabah namazının veya başka bir namazın, öğle namazının işte ilkinde, sünnetinde acaba şu Zammasuuri'yi okusam, bunu mu okusam, şu kadar sayfa mı okusam, diyoruz ya. Bu Allah katında değerli mi değerli? peki kısa bir şey okuduğun zaman Allahu Teala neden e, az okudun, uzun okumadın diye sormayacak. Ne zaman sormayacak? Eğer senin çok affedersin, setre avret dedik, bir yerin açıksa veya namazın olmazsa olmazları, abdest bozuldu. Evvela sen ondan sorumlu olacaksın ki sonra az mı okudun, kısa mı okudun, Düşüneceğiz. Evela Rabbimiz Celle Celaluhu abdestin yokken neden namaz kıldın veya setre avrete riayet etmedin namazın bozuldu bunu soracak. Şimdi demek ki bizim önceliğimiz çok önemli. Neyi yerleştireceğiz? Kardeşlerim bugün baside aldığımız, önemsiz gördüğümüz şeylerden bir tanesi, Hepimizin bugün medyada da okuduğumuz, kulaktan kulağa da değil mi geçiyor bunlar, duyduğumuz temizliktir. Bugün koronavirüsü sebep olarak gösteriliyor. Lütfen efendim temizlik kurallarını riayet ediniz. Çok güzel. Ben de bunu destekliyorum hacizane. Ama bu zamana kadar neredeydiniz? Hayırlı sabahlar hepinize. Hoş geldiniz aramıza. Biz temizliği öyle bir unuttuk ki, Özür dileyerek söylüyorum, 40-50 yaşına gelen bir insan bile nasıl temizlenmesi gerektiğini çocukluğunda öğrenmediği için, maalesef çocukluğunda bunlar ama ne gerek var şimdi namazını öğrensin yeter dendiği için ikinci, üçüncü plana atılmış temizlik. Ve 50 yaşına kadar gelmiş, 100 bin rekat namaz kılmış ama abdesti yeterli derecede almamış. Namazları bitmiş ve gitmiş haberi yok. Ama Allahu Teala bizden namaza temiz olarak yaklaşmamızı istemiyor mu? Üzerinde bir necaset varsa öyle duramayacağını bize anlatıyor bu din. Ama öğrenmemişim çünkü önemsiz bu. Çocuğum hafız olsun, çocuğum şu olsun, bu olsun demişiz. Hatta size çok uç bir örnek vereyim. Çocuğuna erkek veya kız evladı Belli bir zamanda Nasıl gusül abdesti alınır Hangi şey caizdir Hangi şey değildir Yarın evlendiğin zaman Hanımıyla veya kocasıyla mahrem olan O odanın içerisinde yaşanan şeyler var ya Düzgün bir üslupla Onun anlayabileceği bir yaşta Anlatmayan anne ve babalar, büyükler ileride nelere sebep oluyorlar biliyor musunuz? Birbirlerine bakmaktan midesi bulanmış, birbirlerinden nefret eden kadın ve koca ortada oluyor. Kendini düşünen insanlar maalesef sadece kendini tatmin ediyor, kendinin hakkı olduğunu düşünüyor bir şeyleri. Karşısındaki insan da sesini çıkartamıyor ve çok sayıda insan ikisi de secdeye gittiği halde ikisi de aynı Allah'a Celle Celaluhu iman ettiği halde öteki utanıyor susuyor kimseye anlatmıyor ötekisi zaten maalesef kaba saba bir şey böyle insanlar oluyor peki bunun suçlusu kim o anne baba evladına o evlilik arefesinde çocukken değil evlilik yaşı geldi diyelim Kenara çekip, evladım. Sen evleneceksin. Hanımının şöyle, şöyle, şöyle, şöyle hakları var. Bunları riayet etmen gerekiyor. Sana hatırlatıyorum, biliyorsundur ama. Veya kızım, evet ben senin annenim, evet babanım. Ama sen Allah'ın izniyle yeni bir aile kuruyorsun, yeni bir yola çıktın. Kızım bak, kocanın hakları var. Şu, şu, şu hakları var. Ve bunları konuşurken yatak hakkından da böyle tebessüm ederek falan utanarak değil, üstüne basa basa anlatmak lazım. Bunlar konuşulmadığı için, yani Kur'an-ı Kerim'de geçiyor, hadis-i şeriflerde geçiyor mevzular ve bizim o kadar önemli bir zamanımız bu işlerle geçiyor ve bunlar konuşulmayacak. Peki ben soruyorum, bunu bir genç nereden öğrenecek? Anne baba anlatmıyor. Zaten maalesef anlatan yerlerde şu anda internetler, kimin ne anlattığı belli değil. Düzgün olanını düzgün insanlardan öğrense olmaz mı? İşte bu da bizim acil işlerimizden bir tanesi ama hep beklettik. Mutsuz evlilikler hayatı boyunca bir cezaevinde yaşıyormuş gibi o eve o gözle bakan insanlar kadın ve erkek bu hale getirdik. Çünkü bizim için bunlar önemli değildi. Kızın başını ört, oğlum sakalını bırak, namazını kılacaksın, e şunu şunu yapacaksın tam güzel. Ama ahlak nerede? Ve benim iman şartlarım nerede? İşte bir yerlerde öncelikler birbirine karıştığı için bu hale geliyoruz. Bir Allah dostluğun sözü haşa. Kur'an ayeti gibi algılanmaya başlıyor. Kendi şeyhini haşa öyle ileriye götürüyor ki ayette yasaklanmış bir şey ama hocasının, hocası zannettiği insanın ona emri, Allah'ın farzına aykırı ve bir haram olmasına rağmen o kadar önceliği başka bir şeye vermiş ki düşünemiyor, mukayese edemiyor. Bir dakikaya ben kadın ve erkek nasıl Aynı odada kalabilirim, benim hocam da olsa, evliya da olsa yani her kim olursa olsun bana dinim mesela işte namazı farz etmiş doğru mu? Bana şimdi birisi gelse dese ki ben bir evliyayım e senin şey yapman gerekiyor namaz kılmaman lazım artık. Benim önceliğim dinim olmadığı zaman şeytan niye inanıyorsam onu bana gösterecek. Bugün bunlarla hayatımıza devam ediyoruz. Lütfen söyleyin, haksız mıyım? Şu tuvalet eğitimi, yarın öbür gün hanımla kocası arasında olacak olan o konuda haram nedir, helal nedir? Bunlar öğretilmemeli miydi? Bunlar bizim önceliğimiz sıralarında, hani beşinci, altıncı sırada olmamalı mıydı? Kardeşlerim, size bununla ilgili uçlarda bir örnek vereceğim. Çok daha iyi anlaşılsın temizlik diye. Arkadaşlar, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün bunu birçoğunuz ezberebilirsiniz, tekrar etmiş olalım. Bir kabrin başındalar. Buyuruyor ki, eyvah, burada azap çekiyor bunlar. Etraftakiler heyecanlanıyor. Sizce o kabirde azap çeken insanlar, Buhari'yi Müslim'de geçen çok meşhur bir hadistir bu. O azap çeken insanlar kimlerdir? Ne yapmışlar acaba? Annelerimin annelerini mi doğradılar? Milyonlarca insanı mı öldürdüler? Ne yaptılar? Cevap geliyor. Sizin zannettiğiniz o büyük işlerden değil buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir tanesi dedikodu yaparmış. Öbürü de idrarını temizlemez birisiymiş. Onun için burada azap çekiyorlar. Şimdi sen namaz kılıyorsun ama idrar sorunum var. Oruç tutuyorsun ama oruçluyken gıybet edip duruyorsun. Bunların hepsi yazılıyor arkadaşlar, çiziliyor. Allahu Teala bize bir iş listesi koymuş. Bunlar yapılacak diyor. Ben kendi kendime hayır bunu çiziyorum haşa bunu çiziyorum hı. dediğimiz zaman yaşamamızın bir anlamı kalmaz. Yani hangi işi yaparsak yapalım hangi hizmetin peşinde olursanız olun hangi siyasi partinin e, borazanlığını yapan veya sevmeyen veya sadece efendim öyle gidiyorum oyumu kullanıyorum hangi gruptaysanız. Neyi seviyorsanız, eğer Allah Celle Celaluhu sevgisi ve şu dininin sevgisi ilk sırada değilse, hiçbirinin Allah katında Celle Celaluhu bir değeri de yoktur. Ve sizin, bizim, eğer bunları yapıyorsak, ölüm fermanımızdır. Kardeşlerim, bizim düşüncemiz İslam olacak. Evleniyorum, hanımımı sevmeyecek miyim, kocamı seveceksin elbette. Sevmezsen evlenebilir misin? Ayrı. Ama evvela, bir dakika. Ben kimin kuluyum? Bu ev kulu olduğum her şeyin sahibinin kurallarının geçeceği ev. Bu kadar. İş yerindesin. E çalışmayacak mıyım ben? Çalış. Ama Allahu Teala'nın kurallarının geçtiği. Hangileri onlar? Eksik tartmayacaksın. Hile yapmayacaksın. Yalan yere yemin, yemin etmeyeceksin. Çek kestin, gününde ödeyeceksin gibi gibi gibi. Her şeyimde olacak onun yasağı, onun emri. E bir sevgide de böyle, severken de seni Allahu Teala ne güzel yaratmış diye seveceksin. O yüzden maşaallah, barakallah de diyor işte büyükler. Allah'ın mesajı Celle Celaluhu, yasakları, emri, yap dedikleri. Bunlar benim sebeplerim, tercihlerim, bilmemlerim olmayacak. Eğer bu olursa sıkıntı yok. Bu herkes için geçerli. Bugün bu radyo programını veya kaydını YouTube'dan dinleyenler için söylüyorum. İbrahim abi, şöyle kötüsün, böyle kötüsün, bunu yanlış dedin, bu bilgi yanlıştı, senden nefret ediyorum. Bunu diyebilirsin. İstediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. Neden? İbrahim... Mehmet, cevdet, Ayşe, kişi sel olarak bakabileceğimiz bir yola değiliz. Gayemiz, İslamsa eğer bana şunu dedi bunu dedi böyle mesaj yazdı bunu beğenmedinin derdinde olmamalıyım. Şu ana kadar aktardıklarımıza çünkü hiç benzemeyen bir şey olur. Bizim önemli iş, acil işlerimizin arasında, Eleştirilmek ve buna karşılık vermek olmamalı arkadaşlar. Ümmeti düşünmek zorundayız. Buradan acizane, insanlara hitap eden değerli kardeşlerimize ve üstadlara, hocalarımıza da sesleniyorum. Bu bir Allah rızasıdır. Bırakın ne olur birbirinizle uğraşmayın. Bırakın küçük tefek mevzulardan, tercihlerden dolayı enerjimizi boşa harcamayı. Ümmete olan oluyor. Ümmetin kafası karışıyor. Daha çocuklarımız, çocuk dediğime bakmayın, bana göre çocuk 20 yaşında abdest almayı bilmiyor. Subhanek'e nedir diye mikrofon sorulduğu zaman ne? <gülüyor> sırıtıyor ama kızamıyorum ona. Çünkü biz enerjimizi birbirimizin kuyusunu kazmaya harcadık. O cemaattensin, bu ırktansın, şöyle zengindi, o fakirdi, o bizdendi, değildi, bizim cemaattendi. Hayır hayır şun şu adamlardan da onlar, şu partidendi, ayrıl, ayrıl, ayrıl. Allahu Teala emir buyurduğu halde birleşin kullarım, birleşin kullarım, hayır ya Rabbi şundan dolayı ayrılacağım bundan dolayı ayrılacağım dedik önce İslam demiyorsan ümmeti Muhammed'e zarar gelmesin bak en önemli mevzu benim yaptığım bir yanlış ümmeti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem bilgisiz kalmış belki namaza başlayacak onun Yanlış bir yola gitmesine Vesile olacak yaptığım hareket Kişiliği Enaniyeti Bir tarafa koymamız gerekiyor İsteyen istediği şekilde Eleştiririz İman kurtarma zamanındayız Bir kişi daha namaza başlayabilir mi Bir kişi daha imanla ilgili bazı kafasında Sorular vardır Şeytanın fısıltıları vardır Buna karşı mukavemet edebilecek mi Yardımcı olabilecek miyim bir kişi kumarı bırakabilecek mi? Ona vesile olabilecek miyim? Bu hanımıyla kocasıyla tartışmış boşanmak üzereler. 20 yaşında oğlu var bilmem ne. En azından sabrı tavsiye edebilecek miyim? Bir tanesinin 6 ay ömrü kalmış. Hastane köşelerinde. Çok ne bileyim işte konuşulmaz bir insan, aksi bir insan falan. Yahu belki bir vesile olurum. Bunu yapabiliyor muyum? Bir tane hanım kardeşimiz. Örtü şöyledir, böyledir kardeşim. Hadi kendimizi saklayalım diye biliyor muyum? Diye biliyor musun? Önemli olan budur. Ve en önemlisi kendin yaşayabiliyor musun? Hani aciliyet listemiz dedik ya, kendin uygulayabiliyor musun? Bu yayından çıktıktan sonra burada radyonun karşısındaki çalışma masama geçtiğimde eğer burada anlattıklarımızın tam tersine bir harekette bulunuyorsam Allahu Teala bundan da bizi yargılayacak. Bunu hepimizin düşünmesi lazım. Maske takmayalım, ne olur. Elaniyet içerisinde olmayalım. Kendimizi öne çıkarıp veya birilerini kıskanmamızdan dolayı birbirimizle uğraşıp bu kadar uyuşturucu kullanan genç var, dinini bilmeyen insan var. Abdestsiz namazsız insanlar var. Kendi hanımıyla zina edenler var. Ne demek bu? Adam kaç kez boşamış? Şakasından dedim diyor. Şaka yok. Abi diyoruz, maalesef sen şu an zina ediyorsun hanımını. Öyle saçma şey mi olur diyor ya. Bunlarla karşı karşıya geliyoruz. Boş ol, boş ol demiş karısına. Kaç kez demiş hem de bunu. Öyle bir şey mi olur? Ya ne boşanacağım diyor. Abi zina ediyorsun. Yapma, etme mesela. Neden? Bilmiyor insanlar. Bunca gencimiz şu anda ateizmin, deizmin, saçma sapan videolarını izliyorlar. Biz Müslümanlar ne yapıyoruz? Birbirimizle uğraşıyoruz. Benim cemaatimdeysen, eyvallah kardeş buyur. Başka cemaatdeysen, şu tipine bak ya, şuna bak. Bunun hocası zaten şöyle. Biz ne hale geldik? Önceliğimiz ümmet, önceliğimiz iman, önceliğimiz... Bu fani dünyada Allahu Teala'nın başka insanları hidayet vermesi için sebep miyiz? Sebeplerinden bir tanesi miyiz? İmanını muhafaza etmeye çalış, güzel yaşa ve insanlara hal lisanınla ve dilini anlatmaya çalış. Ama önce akrabalarından başla. Allahu Teala önceliği İslam olan insanlara. Allah rızası için merhametle bakan ama yeri geldiğinde, hakkı yendiğinde de hakkını alabilecek, arayabilecek ve mazluma inen sillelere dur diyebilecek cesareti de nasip buyursun. Dengede gitmeyi, itidal üzere olmayı nasip buyursun. Allahü Teala her birinizden, her birimizden razı olsun. Dinlediğiniz ve en değerli sermayeniz olan zamanı bize ayırdığınız için teşekkür ediyoruz sürçülü izhan ettik affola. Esselamu aleyküm ve rahmetullah